Dalgaların Efsanesi Geçmiş zamanda burada, Novgot kasabasında genç bir çocuk yaşarmış. Aynen senin gibi bir çocuk. Adı neydi? Adı Zeyn koydu. O bütün gün gitar çalarak bu plajda dolaşır dururdu. Zenko çok yoksuldu. Dünyada hiçbir şeyi yoktu. Sadece gitarını çaldığında dans edenlerin verdiği parayla geçiniyordu. Zenko güçlü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ama kendisi hiçbir kızı dansa kaldırmaya cesaret edemiyordu. Çünkü kızları yemeğe çıkaracak ya da evlenecek parası yoktu. Zenko'nun hayatında sadece gitarı vardı. Bütün ekmek alamadığında yarım somun ekmekle gününü geçirirdi. Bazen sadece gitarı ve denizle de baş başaydı. Zenko denizi severdi. Bir akşam kıyıdaki birkaç balıkçı ondan ağlarına göz kulak olmalarını istedi. Balıkçılar Novgorod'daki meydana balıklarını satmaya gidecekti. Zenko kıyıda bir kayanın üstüne oturdu, gitar çalıp şarkı söyledi. Senin için söylüyorum bu şarkıyı güzel deniz, dalgaların bana el sallıyor güzel deniz. Benimle olduğun için mutlu hissediyorum kendimi güzel deniz. Şarkı söylerken denizde bir girdap oluştuğunu gördü. Girdabın içinde mavi saçlı, altın bir tacı olan Devasa birinin başı belirdi. Zenko bu devasa adamın denizin çarı olduğunu anladı. Çar sudan çıkarken dört bir yanında küçük dalgalar oluştu. Novgotlu Zenko, birçok gün deniz kıyısında şarkı söyleyip gitar çaldın. Kızlarım şarkıları seviyor. Ben de şarkılarını beğeniyorum. Suya bir ağ at. Ağı çek, deniz söylediğin şarkılar için seni ödüllendirecek. Eğer ödülünden memnun olursan, denizdeki yeşil sarayda çalmak için suyun altına gelmelisin. Bunu söyledikten sonra denizin çarı yeniden suya daldı. Dalgalar büyük bir gürültüyle onu gizledi. Şansımı denemenin bir zararı olmaz herhalde. Zenko denize bir ağ attı. Ve sonra köpüklü suyun içinden A çekti. İpler ve A kolayca geldi. Ağdan su damlıyor, ay ışığında su damlaları parlıyordu. Ağın içinde hiçbir şey yoktu. Sonra tam son A'da da kıyıya çekerken, içinde kare şeklinde koyu renkli bir şey gördü. Çekti ve bir sandık olduğunu gördü. Sandığı açtı... Sandık değerli taşlarla doluydu. Ay ışığında yeşil, kırmızı, altın renk ışıltılar saçıyordu. Sandığı aldı ve güvenli bir yere sakladı. Gece boyunca oturup ağları gözetledi. Gitar çalıp şarkı söyledi. Sabah olduğunda balıkçılar geldi ve ağlarına göz kulak olduğu için ona bir somun ekmek verdi. Yoksul biri olarak yediğim son yemekti. Zenko şehre yürüdü. Orada taşlardan bir ikisini sattı. Eline geçen parayla pazarda bir tezgah açtı. Sattığı küçük şeyleri büyüttü. Kısa sürede Novgot'un en zengin tüccarlarından biri oldu. Artık şehirdeki tüm kızlar Zenko'ya tatlı bakışlar atıyordu. Ama büyük servetine rağmen Zenko değişmedi. Volkov denizine duyduğu sevgi aynı kaldı. Her gün gitarını alıyor, deniz kıyısında gitar çalıp şarkı söylüyordu. Şu anda Nogota deniz kadar güzel bir kız yoktur. Cebinden güzel bir koliyi çıkardı ve denize fırlattı. Çok sevdiği deniz için küçük bir hediyeydi. Bir gün Hazar denizinde gemiyle yol alırken, aniden bir fırtına çıktı. Buraya kadar Aa! sonumuz geldi. Aa! Mürettebat ne bulduysa ona tutundu ve korkuyla titremeye başladı. Ancak Zenko sakin. Eskiden verdiğim bir sözü hatırlıyorum. O sözü yerine getirmenin zamanı geldi artık. Elinde gitarıyla gemiden Mavi Hazar Denizi'ne atladı. Dalgalar onu içine çekti ve garip bir şekilde fırtına sona erdi. Gemi sakin bir şekilde yol aldı ve sonunda mürettebat sağ salim limana geldi. Peki Zenko'ya ne oldu? Aaa Zenko! Zenko suyun altına indi, indi, indi. Sonunda denizin dibine geldi. Denizin dibinde pembe renkli, ahşaptan yapılmış bir saray vardı. Zenko sarayın kapısından içeri girdi. İçinde büyük bir salon vardı. Denizin çarı salonda dinleniyordu. Başında altın renkli tacı vardı ve mavi saçları suyun içinde dalgalanıyordu. Ah, Zenko, denizin sana hediyesini aldın ama uzun zamandır denizin saraylarında şarkı söylemeye gelmedin. Büyük Çar, beni affedin. Hadi, şarkı söyle. Zenko gitarını aldı ve şarkı söyledi. Şarkım sizin için güçlü kral, denizin çarı. Dalgalar sizindir bütün suda, denizin tuzlu balıkları da. Şarkı senin için güzel deniz, dalgalarını izledim. Bana el salladın güzel deniz, iyi ki varsın deniz. Dans edeceğim. Salonda büyük bir ağaç gibi dikildi ve dans etmeye başladık. Devasa çarın dansıyla denizin dibi sarsılmaya başladı. Yorulana kadar dans etti, daha sonra da oturdu. Çok güzel çaldın, beni memnun ettin. Üç kızım var, birini seçip onunla evlenecek ve denizin prensi olacaksın. Beni yanlış anlamayın ama denizden daha çok sevebileceğim bir kadın olduğunu hiç sanmıyorum efendim. Çar el çırptı. Denizin çarının üç güzel kızı geldi. Güzel, alımlı ve endamlıydılar. Zeynko en çok en küçüklerinden etkilenmişti. Denizim kadar güzel bir kız. Denize yansıyan yıldızlar gibi parlayan gözlerle ona bakıyordu. Koyu renk saçları, gece denizin aldığı renk gibiydi. Denizin çarı, en küçük kızının elini Zenko'nun eline verdi. Öpüştüler. Öpüşürlerken Zenko, boynundaki kolyeyi gördü. Denize hediye olarak attığı kolye olduğunu anladı. Zenko neşeyle güldü. Denizin çarının küçük kızına sarıldı. Kız da ona sarıldı. Kısa süre sonra evlendiler. Denizin çarı düğünde verilen ziyafette saray sallanıp balıklar dört bir yana kaçıncaya dek neşeyle güldü. Ziyafetten sonra Zenko ve eşi kızın sarayına gitti. Uykuya dalmadan önce kız şöyle dedi. Ah Zenko, beni unutmayacaksın değil mi? Arada bir bana gitar çalıp şarkı söyleyecek misin? Seni asla gözümün önünden ayırmayacağım güzelim. Ve sana bütün gün... Hiç durmadan gitar çalıp şarkılar söyleyeceğim. Bu doğru olabilir ama yine de... Sonra uykuya daldı. Zenko da uyudu. Gece yarısı Zenko yatakta dönerken sol ayağı prensese dokundu. Prenses adeta buz kesmişti. O soğukluk hissi Zenko'yu uyandırdı. Novgot da deniz kenarında yatıyordu. Aa büyük baba... Ondan sonra Zenko'ya en oldu? Birçok şey söylenir. Kimi şehre gidip tüccar olduğunu söyler. Ama bence gitarını aldı, denize açıldı ve yeniden denizin dibine dalıp prensesi aradı. Kimileri onu bulduğunu, hala denizin dibindeki pembe sarayda yaşadığını söyler. Büyük bir dalga olduğunda... Zenko'nun gitar çalıp şarkı söylediğini, denizin çarının da denizin dibinde dans ettiğini ve dalgalara onun yol açtığını söylerler. Sence ne oldu peki? Bence de prensese geri döndü. Aa öyle mi? Neden peki? Çünkü mutlu son bu olur. Senin söylediğin gibi her hikaye mutlu sonla bitmeli. Unutma. Mutlu son yoksa hikayenin, hikayenin sonu değildir. değildir.